Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hz. Rasulün örnekli çerçevesinde Medine'de 11 yıl sunumlarımızın, bugün 24. sunu yapacağız inşallah. Bugünkü alt başlıklarımız geçen haftalardan devam eden Mekke-Medine ilişkileri, Bedir Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler sunumumuzun 3. bölümünü bugün gerçekleştireceğiz inşallah. Bedir Savaşı'nın ardından oluşan sonuçlarla ilgili çalışmalarımızın bundan önceki bölümlerinde Arabistan'ın tamamında Bedir yenilgisinin doğurduğu sonuçları ve Medine'deki oluşan sonuçları konuşmuştuk. Bugün daha farklı bir konuya geçeceğiz inşallah. Mekkelilerin 900 kişilik ordusu, Medine'lilerin 300 kişilik ordusuna yenilince Arabistan'da ortalık karıştı hiç kimse tahmin etmiyordu. Putperestliğe dayalı Arabistan toplumunun 360 civarındaki putları Bedir'de Araplara yardım etmemişti. Üstelik Mekke'nin reisi savaşta ölmüş, Mekke büyük bir liderden olmuştu. Mekkeliler, Arabistan'ın tamamında Kabe'nin sahipliği unvanı çerçevesinde putperestliğin korunmasını üstlenmiş olarak hareket ediyor. Bütün Arabistan'a ...güven telkin ediyorlardı. Bedir yenilgisi bu güveni alt üst etti. Araplar ne oluyor demeye başladılar. Mekkelilerin propagandasıyla... ...Muhammed ne diyor, ne yapmak istiyor demeyen Araplar... ...Muhammed'in başarısının nedenleri üzerinde durmaya başladı. Ancak Arabistan'daki savaşçılar, gençler böyle düşünmüyorlardı. Onlar Mekke'ye haberler gönderiyor... Müslümanlara haddini bildirmek için Mekke'ye yardım vaatlerinde bulunuyorlardı. Küçük birlikler halinde savaşmak isteyenler Mekke'ye doğru hareket etmişler. Mekke'nin kendine gelip Müslümanlara karşı ciddi bir savaş yapmasını istiyorlar. Mekke ve Medine üzerinde kuzeye güneye gidip gelen kervanlar her iki toplumla ilgili haberleri gittikleri yerlere taşıyorlar. Muhammedle Mekke'nin kavgasının gittikçe büyüyeceği yorumunu yapıyorlardı. Arabistan üzerinde karabultlar dolaşıyor. Hemen herkes artık Arabistan'da kan döküleceğini hissediyor. Mekke veya Medine'den birinin kaybolup gitmesiyle barışın geleceğini düşünüyor. Eskiden beri Mekke ile kurdukları ilişkiler nedeniyle Mekke'ye saygı gösteriyor ama Muhammed'in Medine'de attığı adımlar kafalarını karıştırıyordu. Arabistan'daki Arapların kafası karışırken, Arabistan'da yaşayan Yahudiler de durumu izliyor, tutperest Arapların yenilgisine sevindirken, Muhammed'in ileride başlarına bela olabileceği hissine kaplıyor, çeşitli duygular çerçevesinde eskiden beri ilişki kurdukları Mekke ile aralarını bozmak istemiyor, açıkça Medine'ye de karşı koymak istemiyorlardı. Zira Medine'de kardeşleri Yahudiler çoğunluğu oluşturuyor. Medine'ye karşı herhangi bir saldırının veya Medine'ye yapılacak düşmanlığın Yahudi kardeşleriyle aralarının bozulacağını düşünüyorlar. Duyguları değişik duruyor, olayları izlemenin daha iyi olacağını söylüyorlar. Kurnaz bazı Yahudi yöneticileri hem Medine ile hem de Mekke ile görüşmeler yaparken görüşmelerde Müslümanlara yakalandıklarında Arayı bulmak istiyoruz diyorlar. Bunları yaparken çıkarlarını koruma altına almanın kavgasını veriyorlardı. Arabistan'da yaşayan Yahudiler kendi aralarında kabile savaşları yapsalar da Arapları direkt olarak karşılarına almak istemiyorlardı. Arabistan tedirgindi. Bedir Savaşı'nda Mekke galip gelseydi ortada hiçbir sorun yoktu. Mekkelilerin yaptıkları planlar Arabistan'a yayılmış. Ebu Sufyan'ın kervanın gelişinden sonra büyük bir savaşın çıkacağını biliyorlardı. Tutperest Araplara göre Mekke ordusu Medine'ye göç eden Mekkeli Müslümanlara, Müslümanlara sahip çıkan Araplara iyi bir ders verecekti. Hatta ikinci aşamada onları kabul eden Yahudiler de dersten nasibini alacaklardı. Her ne kadar bu durumu şimdilik de Yahudilerin Medine'deki Araplarla birlik olup Muhammed'i Mekke'nin reisi seçmeleri affedilecek bir durum değildi. İbn-i her fırsatta Medine'nin asıl liderinin kendisi olduğunu söylüyor, Medine'yi Muhammed'e teslim etmelerini kabul edemiyordu. Arabistan'da yaşayan putperestlerin çelişkide oldukları bir durum vardı. Muhammed Kabe'ye karşı değildi. Araplar gibi Muhammed de Kabe'nin Allah'ın evi olduğuna inanıyor, saberdeki putlara Araplardan farklı yorumlar getiriyordu. Muhammed Abdul Muttalib'in torunu olarak Arapların bilgisi dışında değildi. Hazreti Muhammed Hıdırel Fudul teşkilatına görev yaptığı süreçte birçok Arabın hakkını aramıştı. Arap toplumu Muhammed'in ne kadar dürüst, iyi, adil, kimlikli, etik değerleri yüksek olduğunu biliyordu. İşerek Muhammed Medine'de Yaşayan putperest Araplara kötü davranmamış. Onları mutlaka İslam'a gireceksiniz diye zorlamamış. Barış, esenlik, huzur içinde yaşamanın teminatını onlara vermişti. Medine sınırları içinde yaşayan putperest Araplar Medine'deki durumdan rahatsız değillerdi. Aksine Mekkelilerin üzerlerine saldırılardan rahatsız oluyor. Rahatsızlıklarını dillendiriyorlardı. Bu yöndeki her haber Arabistan'a yayılıyor. Mekkelerin haksız olarak yaptıkları saldırılar konuşuluyor. Arabistan'ın yapısını bazı açılardan incelemek gerekir. Putperestlik inancını kutsayan, herkese dayatmak isteyen, karşı çıkanları yok etmek isteyenler, bunlar daha çok kabilelerin zenginleriydi. Zira onlar putperestlik inancıyla toplumda saygınlık kazanmış, etrafa üç beş kuruş dağıtarak, dinleri için ne kadar hizmet ettiklerini göstermişlerdi. Onların Arabistan'da kurdukları yaşam biçimi bazı Arapların çıkarlarına uygun geliyor. Bunu sağlayan putperestin yaşamasını istiyor. Bu nedenle Mekke'den yana aktif tavır alıyorlardı. Ancak toplumun geneli onlar gibi değildi. Özellikle köleler, fakirler, yoksullar, toplumun orta kesiminde yaşayan kıt kanaat geçinen Araplar aynı düşüncede değillerdi. Onlar Muhammed'in Yoksula, fakire, yetim'e nasıl sahip çıktığını görüyor, duyuyor, onun dini ne olursa olsun, ihtiyar sahiplerine yardım ettiğine inanıyor. İnsanlık erdemler açısından Muhammed'i karşılarına almıyorlar. Eğer bu konuda bir tercih yapmak zorunda kalırlarsa, onlar Mekke'den çok Medine'ye sahip çıkmayı düşünüyorlar. Çoğu fakir olan Arabistan şehirleri zenginliğiyle, medeniyetiyle öne çıkan Mekke ve Medine şehirlerine kıpda ile bakarken, iki şehrin arasındaki kavgayı istemeseler de seyrediyorlar galip gelecek olanın yanında olacaklarının sinyallerini veriyorlardı. Kabilelerinde futlarına taparken yılda bir kez hac için Mekke'ye geliyorlar diğer kabilelerden gelen kardeşleriyle tanışıyorlardı. Ancak Mekke'nin kalbinden çıkan üstelik Mekke'nin ünlü liderlerinden biri olan Abdülmuttalib'in torunu olan insanlığı güvenilirliği Adil oluşuyla öne çıkan Muhammed'in yeni söylemlerini merak ediyorlardı. Hatta bazı kabileler Medine'ye güvendikleri insanları göndererek Muhammed ile görüşmeye çalışıyordu. Arabistan'da yaşam basitti. Baha kenarlarında hayvancılık ve tarıma dayalı yaşamın maliyeti fazla değildi. Yiyeceklerini, içeceklerini kendileri üretiyor, dışa bağımlı yaşamıyorlardı. Aslında Mekke ile Medine onlar için inançlarının kavgasından başka bir şey değildi. Mekke, putlarının merkezini oluştururken Medine, dinlerinin temeline karşı çıkıyordu. Ancak bu karşı çıkışlar insanlık değerlerini yok etmiyor. Yeni bir din ortaya koyan Muhammed ve arkadaşları, atalarından gelen yaşam biçiminin yüksek erdemlerine sahip çıkarken üstüne daha güzel erdemler ekleyerek insanlık için yeni söylemleri yaşama geçiriyordu. Hiçbir Arabistanlı şunu diyemiyordu, Muhammed ve arkadaşları insanlığın yüz karasıdır, onlar Arabistan'ın geleceğini karartacak insanlardır. Böyle bir sözü hiç kimse söyleyemiyordu. Aksine onlar, Muhammed'in yaptıklarında insanlık buluyor, Medine'deki tavırlarıyla Arabistan üzerinde yeni bir yaşamın geleceğini hissediyorlar. Arabistan'da yaşayan insanlar, Mekke, Medine ile ilişkilerini kesseler ne olurdu? Yaşam biçimi olarak hiçbir şey değişmezdir. Çünkü yaşamları Mekke'ye, Medine'ye bağlı değildir. Bu nedenle aklı edenler özgür düşünüyor, savaş taraftarı olanlar aceleci kararlar vererek Mekke'den yana tavır alıyor, Mekke ile beraber Medine'ye karşı savaşmayı düşünüyorlar. Böylece Arabistan'daki putperest toplum, umursamayanlar, tedirgin olanlar, düşünenler Mekkeden yana olup savaşmak isteyenler olarak ayrılmaya başladı. Zaten önemli olan bu değil miydi? Toplumlar olayları algılamaya başlarsa tedirgin olacaklar, düşünecekler, işlerinden bir kısmı karşı çıkacak. Umarsızlarsa her zaman bireysel mutlulukların peşinde olacaklardı. Onlar hangi dine inanırlarsa inansınlar, etraflarındaki olaylara karşı umarsız olacaklar. Umarsız olanların tek derdi yaşamlarını salama almak. Bugünün deyimiyle beni sokmayan yılan bin yıl yaşasın prensibine göre hareket ediyorlardı. Halbuki yılan olarak düşündükleri neydi onu dahi bilmiyorlardı. Bu nedenle ne Mekke'ye ne Medine'ye çok fazla aldırış etmiyorlardı. Mekke ve Medine'nin arasındaki kavgaya da aldırış etmiyorlardı. Onlar hayatlarını devam ettirme peşinde gidiler. Medine'de Hz. Muhammed'in devlet kurmasıyla esmeye başlayan rüzgarlar Bedir Savaşı sonunda daha da şiddetlenmeye başladı. Bazı Arap kabile liderleri sorunun sadece Mekke Medine arasında olduğunu düşünmüyor. Esen rüzgarların kendi yaşamlarında etkileyeceğini, eskiden beri yaşadıkları yaşam biçiminin değişeceğini hissediyorlardı. Kendileri istemese de kabilelerindeki köleler, fakirler, yetimler, yoksullar, ihtiyaç sahipleri Medine'de kurulan devletin ilkelerinden, kurallarından etkilenecekti. Onların önünde iki yol vardı. Ya Medine'den yana olup eski yaşamlarını terk etmek ya da Mekke'den yana olup eski yaşamlarını eski statülerini korumak bu iki yoldan başka seçenekleri yoktu. Ancak durumu kabilelerine anlatmaları gittikçe zorlaşıyor. Çünkü Muhammed'in söyledikleri netti. Yaptıkları gerçekti. Muhammed'in söylemlerinde çıkar, yalan, rüya yoktur. İnsanlar arasında ayrım yoktur. Bütün insanlık dini ne olursa olsun barışa, esenliğe, huzura davet ediliyor. Halbuki Mekkeliler ve kabile liderleri ne diyordu? Muhammed sizin dininize karşı çıkıyor, putlarınıza küfür ediyor, Araplar ise peygamberden küfür işitmiyordu. Liderler böyle derken Araplar peygamberlerden küfür işitmiyorlardı. İslam'a davet ettiğini görüyorlar, baskı yapmadığını biliyorlardı. Üstelik Mekke'de barış, huzur, esenlik içinde yaşayan putperest Araplar vardı. Eğer Muhammed baskı yapsaydı, onlara baskı yapardı. Peygamberin 4000 Yahudi, 4500 Putteres Arap ve 1500 Müslüman topluma kurduğu devlet, Mekkeli önderlerin, kabile reislerin söylemlerini yalanlıyor, Medine, bütün Arabistan'a açıkça bir bildiri gönderiyordu. Barış, esenlik, huzur isteyenler bizden yana olur. Savaş, kölelik, huzursuzluk isteyenler Mekke'den yana olur. Mesaj bu kadar netti. Söylemlerden ziyade yaşamların insan üzerinde etken olduğunu hepimiz biliyoruz. Arabistan halkı gelgitlerini yaşarken, Bedir Savaşı'nın etkilerini düşünürken Mekkeliler hınçla olayları kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Mekkelilerin kendi işlerinde de Bedir Savaşı'nın arkasından bazı sonuçlar doğmaya başladı. Konumuzun üçüncü konusu bu. Mekke'de Bedir Savaşı'nın arkasından neler oldu? hangi sonuçlar doğdu? Büyük bir hüssanla kaçarak Mekke'ye dönen Mekke ordusunun savaşçılarını Mekkeliler ağıtlarla karşıladılar. Ebu Sufyan kervanı kurtarmıştı. Mekke'nin lideri savaşta ölmüş, Mekke'de liderlik sorunu çıkmıştı. Ebu Sufyan'ın kayınpederi Mekke'nin soylarındandı. Onun ölümü Mekke'deki büyük bir soyun öfkelenmesine neden olmuş, intikam duyguları kabarmıştı. Mekke'nin lideri Hişam Bin Melik, yani bugün Ebu Cehil diye tanımladığımız kişi, peygamberin soyu olan Haşimoğullarındandı. Mekke'deki kurala göre, Mekke'deki her kabilenin, Mekke'nin yönetim olan Darun Nebbe'de bir yetkisi, bir makamı vardı. Haşimoğulları Mekke'nin yönetici soyuydu. Ancak Haşimoğullarının ünlü liderleri Ebu Talip ölmüş, Hamza Müslüman olmuş, Abbas İslam'a inanmasa da yeğeni Muhammed'den yana tavır almış, ortalıkta Ebu Leheb kalmıştı. O da Bedir Savaşı'nın ardından ya yenilginin üzüntüsüyle ya da başka nedenlerle ağır hastalığa tutulmuş, kısa zamanda ölmüştü. Mekkelilere Muhammed'den intikam alabilecek bir lider gerektiğiydi. Ebu Sofyan Hz Osman'ın soyundan gelen kurnaz biriydi. Üstelik evlilik kurduğu aile, Mekke'nin soylu, köklü ailelerindendi. Hz. Muhammed'in İslam'ı tebliğinden itibaren, Mekke'de başlayan kabileler arası liderlik kavgası, tamamen ortaya çıktı. Artık Mekke'nin liderliğinde, Haşimoğullarının işi yoktu. Haşimoğulları paramparça olmuş, toplumun saydığı, sevdiği Haşimoğullarına ait liderler, Muhammed'den yana tavır almışlardı. Ebu Süfyan ise, Medine ile savaşmak için oluşturulan kervanı kurtararak Mekke'nin intikamını alacak araç gereçleri kurtarmış, Mekke'nin mallarına sahip çıkmıştı. Bu nedenle Mekke'li hiç süs, Ebu Sufyan'ı Mekke'ye lider seçti. Böylece Mekke'deki ilk değişiklik yapılmış oldu. Ebu Sufyan, dinini ticareti bilen, çıkarları için her türlü siyasi zekayı ortaya koyan biriydi. Mekkeli liderlere, Arabistan'daki putperest kabilelerinin liderlerine çıkarlarının nerede olduğunu gösteriyordu. Putperestlik ortadan kalkarsa, mevkilerinin, makamlarının hiçbir şey ifade etmeyeceğini, bütün güçlerinin putperestlikten geldiğini anlatıyor, onları Medine'ye karşı yapılacak savaşa ikna ediyor. Siyasi dehası kara gürültüye gelmiyor ve ince hesaplar yapıyor, Medine ile savaşın hazırlıklarını her alanda sürdürüyordu. Araplar arasında Muhammed dürüstlüğü, adaletiyle öne çıkıyor. Ancak Bedir Savaşı, Müslümanların önem verdiği, barışı, esenliği daha çok öne çıkardığı oruç ayı Ramazan'da yapılmıştı. Savaşın başlama nedeni görünüşte Muhammed'in kervana saldırma girişimiydi. Araplar olayı böyle görüyorlardı. Halbuki Mekkelilerin planı farklıydı. Ebu Sufyan Arapların haram aylarında savaş hazırlığı yapıp haram aylar bittikten sonra Medine'ye savaş açmayı planlarken kurnazca davranıyordu. Ama planı yürümemişti, zira Ebu Sufyan Muhammed'in Ramazan ayında savaşmayacağını inanıyordu. Fudpresliğin temelinde olan kutsallık inancı Ebu Sufyan'ın politikasına yön veriyor. Kutperestler nasıl haram ayları kutsal ayları olarak biliyorsa Muhammed'in de oruç ayı olan Ramazan ayını kutsal göreceğine inanıyor, kutsal aylarda savaş olmayacağını kabul ediyordu. Bütün bu tasarımları Bedir Savaşı ile alt üst oldu. Mekkelilere göre Muhammed haram aylarda üzerlerine saldırmıştır. Bu durum Ebu Sufyan'a göre Muhammed'in dürüstlüğünü, adaletini ortadan kaldırıyor. Bu görüşe akli yatan İbnu Sufyan Hazreti Peygamber Aleyhine Kara Probandaya başladı. Biz Muhammedi dürüst, adil bildirdik. Ancak o Medinenin kralı olunca değişmiş. Bakın kutsal aylarında savaş çıkardı. O bizim kutsallarımızı reddederken kendi kutsalına bile uymuyor şeklinde başladı tizavrata, başladı Kara propaganda'ya. Mekkelerin Peygamber Aleyhine yaptıkları Kara Probanda. Arabistan'da yayılmaya başladı. Onlara göre sanki peygamber iki yüzlük yapmış Araplar arasında kutsallara, kutsallığa verilen anlamı ortadan kaldırmıştı. Artık Muhammed'in hiçbir sözüne davranışına inanılmazdı. Çünkü onun kutsallara inancı yoktu. Probandanın etkisi bu şekilde yayılmaya başladı. Arabistan halkı Mekke'den yayılan bu kara probandadan etkilenmeye başladı. Elbette. Medine Yapılan bu kararlamalara karşı duramazdı. Bu noktada Allah peygamberine, medenilere sahip çıkarak Bakara suresinin 85. ayetinde Haram ay misakını kabul edenlere, yani haram ayda savaşılmaz diyenlere karşılık şu ayeti görlerdi. 85. ayet. Bu misakı kabul eden sizler birbirinizi öldürüyor. Aranızdan bir zümreyi yurtlarınızdan çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde, size esirler olarak geldiklerinde fikir verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası, dünya hayatında ancak rüsvaylık, kıyamet günleri ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir diyerek cevap verdi. Ayete göre putperes araplar haram ay olarak sözleştikleri dönemlerde, sözleşme misak olarak geçiyor, sözleştikleri dönemlerde, çıkarlarına uygun savaşları çıkarmışlar. Müslümanları yurtlarından göçe zorlamışlar. Düşmanlıkta insanlara karşı birleşmişlerdi. Mekkeliler önce yaptıklarına bakmalıydılar. Mekke'de Müslümanlara işkence ederken, Haram, helal ay tanımıyorlardı. Mekkeliler kendilerinden olmayanlara karşı haram ayların kutsallığını düşünmüyorlardı. Sadece kendi aralarında çıkarlarıyla birleştikleri yerde haram ay deyip barışı öne çıkarıyorlardı. Müslümanlara karşı, kölelere karşı, fakirlere, yetimlere karşı haram aylardan habersizlerdi. Onlara karşı biz hiç haram aylardayız falan demiyorlardı. Düşmanlıkları Gözlerini döndürdüğünde haramaylarda olduklarını unutuyorlardı. Hatta öyle sapkınlıklara giriyorlardı ki önce insanları yurtlarından çıkarıyorlar, yurtlarından çıkardıkları insanlar başka yerlerde esir olarak düşüyor, köle olarak satılmaya başlıyor. Onları tekrar geri alıyorlardı köle olarak. Böylece ezmiş oluyorlardı. Böylece. Hür insanları küreleştirmiş oluyorlardı ve sorulduğu zaman biz yapmadık zaten satılıyorlardı diyorlardı. Böyle yaparak insanları zayıf düşürüyorlar, evlerinden, yurtlarından ediyorlar, başka toplulukların onları köleleştirmesine izin veriyorlar, sonra güya fikri verip kurtararak kendilerine hizmet ettiriyorlardı. Allah gönderdiği ayetlerle onların yaptıkları ikiyüzlükleri ortaya çıkardı. Asıl kendilerine bakmaları gerekiyordu. Asıl olan Mekke'lerin yaptıkları kutsal kabul ettikleri haram aylara aykırılıktı. Putperestler arasında haram bilinen aylarda savaş hazırlıkları yapmak için Ebu Sufyan liderliğinde kervan oluşturmamışlar mıydı? Amaçları Araplar arasında bilinen haram aylar çıktıktan sonra Medine'ye saldırmayacaklar mıydı? Bir savaş sadece cephede yapılan savaş değildi ki savaş cephede yapılan savaşın hazırlıklarını cephedeki savaştan sonraki çalışmaların tümünü kapsar. Mesela bir toplum düşman bildiği topluluklara karşı iki yıl öncesinden savaş hazırlığına başlarsa Allah onların savaş hazırlıklarını da savaş olarak kabul ediyor. Yani bizatihi cepheye gibi savaşmaların değil. 2 yıl önce savaş hazırlığına başlamış. Toplumun kafasında bir savaş var. Örnekleyelim. Onun için hazırlık yapıyor. Hazırlıkları tamamlanınca savaş düğmesine başlayacak. Onlara göre o düğmeye basınca savaş başlamış oluyor. Halbuki Allah'a göre savaş hazırlığı başlama noktasına varılınca, o düşünce akıllardan geçince savaş başlamıştır. Onun için Allah onların savaş hazırlıklarını da savaş olarak kabul ediyor. Halbuki görünürde barış var. Yani bir savaş yok. Görünürde iki toplum arasında barış üzerine misak yapılmış, anlaşma yapılmış. Ama toplumun biri, diğeriyle savaş için hazırlık yapıyor. Savaşacağı ülkenin aralarındaki barış anlaşmasına güvenini istismar ediyor. Böylece akdini bozmuş oluyor. Düşüncesinde dahi başladığı andan itibaren o barış sözleşmesi bitmiş oluyor Allah'a göre. Ama görünürde böyle bir şey yok. Allah bu noktalara işaret ediyor ayetinde. dikkatini yukarıya. Savaşta adalet aranıyorsa, savaş hazırlığı da savaş ilanından sonra başlamalıydı. Eğer siz savaşta bir adalet arıyorsanız, o zaman savaş hazırlıkları da savaşı ilandan sonra, yani barışı bitirdikten sonra başlar. Bitirirsin barışını, dersin ki bundan sonra aramızda barış yok, bundan sonra herkes kendini kollasın, fırsatını yakalarsak savaşacağız diye karar verilmiş. Bundan sonra sen cepheye varasıya kadar hazırlığın yapabilirsin, o zaman Ordu toplama, araç gereç alma, başka hazırlıklar yapma, sözleşmeler yapma yapabilirsin. Ancak o zaman adalet olur. Ama yok öyle değil. Bir toplumu aldın karşına, onlarla bir anlaşma yaptın, barış anlaşması. Dedin ki sizinle uzun süreli bir barış yapıyoruz. Barış yaptın, geriye döndün. Başladın başka toplumlarla başka anlaşmalar yapmaya ve savaş hazırlıkları yapmaya. Allah bunu kabul et. Bunu misaka, aykırı davranış ve savaşı başlatma olarak tarif edin. Ayetinde, işin Böylece her iki taraf eğer barışın bittiği noktadan itibaren savaş hazırlığı yaparsa adil olur. Her iki taraf eşit şartlarda savaşa hazırlanabilir. O zaman gerçek ortada adalet içinde olabilirdi. Ama bir taraf kurnazlık yapıyor. Barış anlaşmasının ardına sığınıyor. Karşı tarafın güvenini... Aradaki barış anlaşmasıyla, misakla kazanıyor, sonra işte içe savaşa hazırlanıyor. İşte Mekkelilerin yaptığı buydu. Mekkeliler bunu geçmişte defalarca yapmışlardı. Allah onların gerçeklerini açıklayarak sahtekarlıklarını yüzlerine buldu. Haram aylar hakkında Allah'tan gelen hüküm, adaleti esas alıyor. Bakara suresinin 194. ayetinde, Haram ay haramaya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Allah öyle diyor ayetinde. Evet, eğer sizler haram aylara inanıyor, haram aylarda barışın, esenliğin, huzurun kurunacağına inanıyor, haram aylarda savaşmanın haksızlık olduğuna inanıyorsanız, unutmayın ki haram aylarda savaş hazırlığı yapmak da haramdır. Kurnazlık, sözlerin görünür yüzüne sığınarak arkasından iş çevirmek olmaz. Dil, barışı söylerken, içinde öfke varsa, dilin barıştan söz ederken, niyetin savaş çıkarıp kan dökmekse, el sıkışıp barıştayız derken, aklın savaşı düşünüyorsa, bunlar haram bildiğin kutsallara aykırılıktan başka bir şey değildir. Mekkeliler haram aylarda savaş hazırlığı yapıp haram aylar çıkınca Medine'ye saldıracaklardı. Hazreti Peygamber Ramazan ayında onlara cevabını Bedir'de verdi. Eğer Mekkeliler Bedir'de galip gelselerdi sorun yoktu. Hiç kimse Muhammed haram aylarda savaştı demeyecekti. Hiç kimse başka konuyu gündeme getirmeyecekti. İş bitirilmiş olacaktı. O zaman Mekkeliler büyük başarı elde etmiş Muhammed'e haddini bildirmiş, Medenililere dersini vermiş olacaklardı. Ama umdukları olmadı. Yenildiler. Hem de ayette ifade edildiği gibi rezil rüsva oldular. Bunun üzerine demedikleri kalmadı. Allah ayetlerini göndererek Hz. Peygamber'e sahip çıktı. Medenililere sahip çıktı. Bedil savaşına sahip çıktı. Mekke'lerin foyasını ortaya çıkardı. Arabistan'da Mekke'lilerin Kara probandası dolaşırken gelen ayetler Araplar arasında dolaşmaya başladı. Servanlar bu ayetleri dolaştırmaya başladı. Duyanlar birbirlerine söylemeye başladı. İnansınlar inanmasınlar fark etmiyor. Müslümanlar Allah'tan gelen bu bilgilere ayet diyor ama bunlara ayet olarak inanmayanlar, bunlara ayet kabul etmeyenler ise Muhammed böyle diyor diyor. Mekkeliler böyle diyor, Muhammed böyle diyor diyor. Mekkelerin sözüne karşılık Muhammed'in sözünü ortaya koyuyorlar. İnanmayanlar. Putperesir Aplar öyle diyor. Mekkeli Ebu Sıfyan böyle diyor. Ebu Mekkeli'nin liderleri bunu böyle diyor. Muhammed ise böyle diyor. diyor. Böylece ayetlerde anlatılanlar Mekke'lilerin iki yüzünü ortaya çıkarıyor. Arap halkı da zaman içinde Mekke'lilerden gördüklerini hatırlıyor. Yani bazen insanlar uyur gezer gibi olur. Yani neyin ne şekilde olduğunu fark etmez. Birileri söylemeye başladığı zaman o gerçekleri insanların gözünün içine sokmaya başladığı zaman düşünmeye başlarlar. Ya gerçekten bak böyle geçmişte oldu demeye başlarlar. Bazen insanlar aynı hayat içerisinde, aynı yaşam içerisinde dikkat etmediği şeyler olur. Bunlar doğaldır yani. Mesela bir yaşam yaşıyorsunuz. Bu yaşam içerisinde bir sürü yanlışlar var ve bu yanlışlar bir gün gelmiş tevatır olmuş. Müslümanların genel Eski klasik kültüründeki ifadeye göre tevatır olmuş yani artık toplumda muteber sayılır hale gelmiş. Herkes bunu böyle biliyor. Herkes bunu bu şekilde biliyor. Dolayısıyla normal hale gelmiş. Yanlış bil olsa, kötü bil olsa, eksik bil olsa Müslümanların yaşamına mal olmuş, kültürüne mal olmuş, inancına mal olmuş şeylere tevatır olmuş deniyor. Tevatır artık yani burada yapacak bir şey yok. Halka mal olmuş, inanca mal olmuş, kültüre mal olmuş. Arapların hayatında da böyle bir yaşam var, tevatır olmuş. Ne kadar ikiyüzlük olsa da, ne kadar çıkar olsa da, ne kadar haksızlık olsa da, ne kadar adaletsizlik olsa da, onlar normal kabul edilmiş. Örneğin bir dönemler dünya tarihinde kölelik vardı. Köleler dahi kölelik yasasını hisselleştirmişlerdi. Neden? Çünkü o bir yaşam biçimiydi. Bazıları bazılarının kölesiydi. Köleler iyi efendi ile kötü efendi arasındaki Farklıktan dolayı kaderlerinin çizildiğine inanıyorlardı, örnekleyelim. Ama kölelik düşüncesinin temel insan hak ve hürriyetlerine aykırı bir şey olduğunu, Allah'ın temelde bütün insanları eşit yarattığını, hiç kimsenin hiç kimseye efendi olmadığını ve hiç kimsenin bir başka insanın kölesi olmadığını düşünmüyorlardı. Ta ki bu söylem gelinceye kadar, örnekleyelim. Herkes bunu normal kabul ediyordu. Araplar arasında, Öyle normal kabul edilen yanlışlar vardı ki bunlardan bir tanesi de haramaylar meselesiydi. Mekkeliler veya kureyş alafları haramayları sürekli dillendiriyor ama hep çıkarlarına uygun uyguluyordu. Çıkarlarına aykırı olduğu yerde lafı değiştiriyor, savaşta çıkarıyor, zulümde yapıyordu. Mesela biraz önce söyledim. Mekke'de Müslümanlara işkence edilirken beyler haramaylar geldi şu Müslümanlara işkence etmeyin diyen yoktu. Bugün haram aylar var. Bu aylar haram ayları. Müslümanlara niye işkence ediyorsunuz, onlara niye baskı yapıyorsunuz, onlara niye boykot ediyorsunuz diyen yoktu. Sanki haram aylar sadece putteyesler arasındaymış gibiydi. Aynı şekilde tarihte mesela Yahudilerin de aynı benzer düşünceleri vardır. Kadim Yahudi kültürüne göre bazı haklar Yahudilere aittir. Mesela batılı düşünceler böyledir. Batı gibi düşünce tarzında dünyanın efendiliği batılıya aittir. Bugünkü dünyaya verilmek istenen, tarih boyunca verilmek istenen mesaj budur. Batılı dünyanın efendisidir. Batıda, doğuda, Orta Doğu'da, Uzak Doğu'da her tarafta batılı vardır ve batılılar dünyayı yönetmektedir. Dünyayı yönetmek batılının hakkıdır. Bu imaj, bu felsefe dağıtılmaya başlanmıştır. Özellikle bu içinde bulunduğumuz yüzyılda. Bugün sadece Orta Doğu'da karışıklık yoktur. Eğer bir Uzak Doğu'ya giderseniz, örnekleyelim, gidin Japonya'ya. Gidin Kore'ye, gidin Avustralya'ya, gidin Filipinler'e, gidin Malezya'ya, gidin Bangkok'a, Tayvan'a, şuraya buraya, gidin Singapur'a, bunu göreceksiniz. Her yerde batılı var, onlar efendiler, belli bir yaşam tarzları var, standart, birin sınıf bir yaşam tarzı var. Yerli halklar var, yerli halklarsa onlar tarafından yönetiliyor, onların ekonomik, siyasi kim isyan ederse insanlığa karşı çıkmış oluyor. İnsanlık anlamı veya insanlık tarifi bugün batının tarif ettiği normal içerisinde dünyaya sunuluyor. Kimler tarafından? Hem batılı fikir adamları tarafından, hem doğulu fikir adamları tarafından, hem de orta doğulu fikir adamları tarafından. İnsanlık, mesela Helsinki'de ilan edilen evrensel insanlık değerleri ifadesi çerçevesinde anlatılan tüm şey nereden kaynaklanmış oluyor? Batı'dan kaynaklanmış oluyor. Doğu insanlık ilkelerini ortaya koyamamıştır onlara göre. Orta Doğu insanlık ilkelerini ortaya koyamamıştır onlara göre kim koymuştur Batılılar. Efendi onlardır. İnsanlığı da belirler, zulmü de belirler, anarşiyi de belirler, isyankarlığı da belirler. Bunun gibi her zamanın doğru olmasa da iki yüzlük olsa da her zamanın tevatürü vardır. Bu tevatür işte Araplarda da vardı. Mekke liderlerinin, Arapların kendi kabile liderlerinin ortaya koyduğu Anlayışlar bir tavatür olarak toplumlarla içselleşmiş toplumların yaşamında inancına, düşüncesine, fikirlerine girmiş, onları uyuşturmuş bir türlü gerçeği göremiyordu. Haramaylar mevzu aynı şekilde onların kalplerinde Mekkeliler ne demişse, liderleri ne demişse o şekilde algılanıyordu. Ama ayetler geldi, bu yüzlü ortaya koydu. Onları düşündürmeye başladı onların çelişkilerini ortaya koyuyor. Ve bunlar dolaştıkça Arabistan'da toplum düşünmeye başladı. O ayetlerin işaret ettiği ki onlar ayet olarak almıyorlardı, Muhammed'in sözleri olarak alıyorlardı. Muhammed'in işaret ettiği bu çelişkiler onlara göre düşünülmesi gerekenlerdi. Böylece ne çıkmış oluyor ortaya? Arapların peygamberin sözü olarak kabul ettikleri, Muhammed'in sözü olarak kabul ettikleri bu ifadeler Araplar arasındaki tavatürü yani Yaşama kalıplaşmış bir şekilde inançlarıyla, düşünceleriyle, fikirleriyle oturmuş bir şekilde yerleşmiş haram konusunda tereddütler doğurmaya başladı. Ve bu sözlerin işaret ettiği şeyleri insanlar görmeye başladı. Bütünüyle değil tabi. Ama gözlerini kim ve öfkeyle karartmış olanlar bunları asla görmek istemiyor. Veya çıkarlarının peşinde koşanlar. Asla görmek istemiyor. İşte içinde yaşadığımız ülkede de aynı değil mi? Mesela nice insan var, yıllarca Kur'an okuyor. Bu işin akademisyenliğini yapıyor. Okullarında okuyor. ilmini yapıyor. Diyanette çalışıyor. Yıllarca Müslümanlık adına yazılan kitapların kontrolörlüğünü yapıyor. İlahiyat fakültelerinde ders veriyor. Hadis dersi veriyor. Tefsir dersi veriyor. Tarih dersi veriyor. Usul dersleri veriyor. Ama bir bakıyorsunuz Öyle bir anlayış, öyle bir kalıplaşma var ki apaçık Şamanizm'den gelen Şamanist dinine ait ritüelleri İslami olarak algılanması noktasında toplumdaki oluşan düşünceyle, yani benim köydeki nenemin, dedemin, babamın veya amcamın düşüncesiyle hiçbir farkı yok. O da gidiyor benim dedemle yatıra tazim ediyor ama bakıyorsunuz profesör, doktor bilmem ne İlahiyat Fakültesi'nde diyelim ki siyer profesörü. İlahiyat Fakültesi'nde hadis profesörü, İlahiyat Fakültesi'nde tefsir profesörü örnekleyelim. Görüyor mu? O yatıra tazimin Şamanizm'den gelen bir şey olduğunu görüyor mu? O türbeye tazimin Şamanizm'den gelen bir şey olduğunu görüyor mu? Hayır. Bugün bakınız işte Suriye ile aramızdaki savaş noktasına getirecek hâse nedir? Süleyman Şah türbesidir örnekleyelim. Allah aşkına İslam'ın literatürü içerisinde türbenin tazim edilmesi, bunun için savaş çıkarılması... Bunun için yaşayan insanların hayatlarının iki paralık haline getirilmesi ve savaş ortamına sokulması yüzlerce, binlerce insanın ölümüne neden olabilecek, yaralanmasına neden olabilecek, mağduriyetine neden olabilecek bir şeyin ortaya konulabilmesi mümkün mü? Elbette hayır. Ama birileri çıkıyor, bunu kutsallaştırıyor. Halbuki bu Şamenizm'den gelen bir ritüel ve bunun için cihada çağıracak. Allah'tan korkmuyor, bakınız. Bunu seyreden insanlar var, Ünvanları var, yıllarca profesörlük yapmış, yıllarca diyanette görev almış, hocalık yapmış, boğazlık yapmış, diyanetin ilim kurullarında çalışmış, ilahiyat fakültelerinde profesör doktor olmuş, dünya İslam'ın temelleri noktasında ilim tahsil etmiş bu insanlar ses çıkarıyor mu? Diyorlar mı, bunun Müslümanlıkla ne alakası var, bunun için Müslümanlar cihada mı çağrılır demiyorlar bakınız. Bir tavatür şeklinde bu yaşam bütün pislikleriyle, İslam dışı yapılanmalarıyla Müslümanlık olarak kabul ediliyor. İşte aynı şey Arabistan'da da vardı. İnsanların, çıkarcıların o toplumlarda belli bir yere gelmiş meki ve kazanmışların hırslarının, hayallerinin düşünceleri her noktada kanıksanmış bir şekilde toplumda kabul edilmişti ve asla ne yapmıyordu? İnsanlar düşünmüyordu. Ona diyorlardı. Bugün nasıl türbe için savaş çıkaranları Örneklerim, alkışlayan Müslüman, onu destekleyen Müslümanlar varsa hem Müslümanlık adına hem İslam ilimleri adına alkışlayanlar varsa, Arabistan'da da örneğin Haramaylar adına Mekke'ye alkışlayanlar vardı. İkiyüzlüklerine, sahtekarlıklarla. Değişmiyordu. Bugün Allah'ın ayetleriyle ortaya konacak bir İslam çerçevesinden bakıldığı zaman Şamanizm'in ritüelleri Müslümanlık değildir. Bunun için insanlar cihada çağrılamaz. Bunun altında bir çıkar vardır. İnsanların çıkarları nedenle insanlar cihada çağrılamaz. Böyle bir şey olamaz. İnsanın yaşamı Allah'a göre kutsaldır. O eceli, o ömrü veren Allah'tır. O yaşamı insanlara veren Allah'tır. Allah'ın verdiği bu yaşamı, kutsal yaşamı, insanlar kendi çıkarlarına göre yanlış Ritüellere göre, yanlış dinlere göre, kendi hırslarına ve hayallerine göre, üstelik iki yüzlük yapıp Allah adına bu yaşamlarının tedakarlığını yapmalarını Müslümanlardan isteyemez. Böyle bir şey olamaz ama istiyor ve isterken de karşı çıkan olmuyor. Nasıl Firavun'un hahamları, Firavun'u kutsallaştırmak ve tanrılaştırmak adına bir sürü yalan, bir sürü cihakarlık yapıyorlarsa bugün de aynı şey yapıyor. Bugün de insanların hırsları, insanların çıkarları adına her türlü yalan, her türlü ikiyüzlük ortaya konuluyor ve maalesef içinde yaşadığımız toplum Müslüman toplum olduğu için bunlar da Müslümanlık adına tasdikleniyor, Müslümanlık adına alkışlanıyor, Müslümanlık adına tokluklanıp hadi yürü be koçum deniliyor. Böyle bir şey olabilir <gülüyor> mi? Oluyor. Peki bu yüzlükleri, bu gerçek dışı yalanları kim ortaya koyacak? O gün Ayetler ortaya koyuyor İnsanlar düşünmeye başlıyor Bugün kim ortaya koyacak? Gerçekten Allah'a inananlar ortaya koyacak. Siyasi, ekonomik çıkarlarını bir kenara koymuş. Sadece Allah'ın ortaya koyduğu gerçekleri ortaya çıkaran insanlar söyleyecek. Yazacak, çizecek, konuşacak. Diyecek ki böyle şey olmaz. Ama bunu yaparken de daha uslu bu düzgün olması gerekiyor. İnsanlara verirken çok güzel vermesi gerekiyor ki düşünsünler. Ama bunu verebilmek de bir başarı oluyor. Arabistan'da Mekke'lerin kara probandası dolaşırken, gelen ayetler Araplar arasında dolaşmaya başladı. Ayetlerde anlatılanlar Mekke'lerin 200 yüzünü ortaya çıkarıyor, Arap halkı zaman içerisinde Mekke'lerden gördüklerini hatırlıyor, ayetlerin mantığındaki sazlıktan etkileniyor. Ama gözleri kör, kulakları sağır olanlar vardı. O günde bugün de var her zaman. İntikam duygularıyla yanıp tutuşanlar hiçbir şey duymak görmek istemiyorlar. Putperesli'nin banazlığıyla aklını, kalbini fikrini bozanlar intikam yemin ediyorlar. Mekkel'in yenilgileri Ebu Sufyan, Medine'ye karşı rastgele bir ordu kurmak istemiyordu. Arap kabileleri arasında savaşkanlığıyla ünlü olanları topluyor, ordunun kalitesini artırıyor. Hesabınca bu sefer işi şansa bırakmak istemiyor. Onun için dikkat edin, bedir savaşına katılan. Mekke ordusunun kalitesiyle Uhud savaşına katılan Mekke ordusunun kalitesi arasında dağlar kadar fark vardır. Ve dikkatle bakın. Uhud'da Müslümanları bozguna uğratan Halid bin Velid Uhud'daki Mekke ordusuna komutanlık eden Ebu Sufyan Müslüman olduktan sonra Müslüman ordularına da çok büyük komutanlıklar yapan insanlardır. Sadece onlar değil Etrafındaki insanlar da bunların savaş kalitesi, orduları yönetme kalitesi, savaşma kalitesi yüksek insanlar. Ebu Sufyan bunu düşünüyor. Halilerecele kervanlı kurtarmak için Mekke'den koşturup gelen Mekke ordusuyla Bedir'de savaşan, Müslümanlarla savaşan Mekke ordusuyla Uhud'da savaşanların arasında dağlar kadar fark olması gerekiyor. Ebu Sufyan bu hesapları yapıyor. Onun için kabilelere haberler gönderiyor. Kabileler içlerindeki en savaşçı olanları gönderiyor. Kahraman olanları gönderiyorlardı kendilerine göre. Bedir Savaşı'nda acelecele toparlanan Mekke ordusunun karşılığında Uğud'a hazırlanan, Uğud Savaşı'na hazırlanan Mekkeli çok farklıydı. Hem kabilelerdeki savaş gücü yüksek insanlar toplanırken, hem de Ebu Sufyan'ın kurtardığı kervandaki savaş araç gereçleriyle donatılmış, güçlendirilmiş, oklarla, yaylarla, mızraklarla, kalkanlarla, zırhlarla güçlendirilmiş, bir ordu hazırlanmış. Bedir Savaşı'nda Mekke'nin her ailesinden birileri ölmüştü. Bu nedenle her ailenin alacağı intikam duyguları biliniyor. Mekke'deki aşiretlerle akrabalık bağları kurulmuş olanlar, kurulmuş olan Arap kabileleri yardıma çağırlıyordu. Tabi uzun zaman bir yaşam içerisinde Mekkeli diğer Arap kabileleriyle akrabalıklar oluşturmuştu. Aileler birbirlerine kız alıp vermişler. Bunlar da yardıma çağırlıyor. Savaş hazırlıkları öyle büyütülüyordu ki Sanki yeri göğü sarışacaklardı. Yani hem hazırlanıyorlar hem de bir probandaya başlamışlardı. Öyle bir probanda yapıyorlardı ki bir ordu hazırlanıyor yeri göğü yıkacak. Mekke'ye uğrayan kervanlar aracılığıyla Medine'ye tehditler yağdırılıyordu. Neredeyse her gelen kervan, ey Medine'liler Mekke'den korkun büyük bir ordu hazırlıyor. Taş taşı bırakmayacaklar, çocuklarınızı, kadınlarınızı esir alacaklar, erkeklerinizi öldürecekler, mallarınıza el koyacaklar diyoruz. El altından Medine'deki Yahudilerle, Putperest Araplarla görüşmeler yapılıyor. Böylece Müslümanların yalnız kalmaları sağlanmak isteniyordu. Ancak Yahudilerin, Putperest Arapların, Bedir Savaşı'nın ardından Mekkelilere prim verdikleri tarihte rastlanmıyor onların bu çalışmalardan karşı. Yani Uhud savaşı hazırlıkları döneminde Yahudilerin ve putperesarapların Mekkelilerle bir anlaşma yaptığına dair çok fazla bir rivayet yok. Daha sonra olaylarda var ama bu dönemde yok. Peygamberin Bedir'de kazandığı zaferden onlar da etkilenmişti. Yani 300 kişilik bir ordu, 1000 kişilik bir Mekkeli yenmişti. Hele Enfal suresinin ayetleri gelip Müslümanların melekler ordusuyla desteklenme haberleri Yahudileri etkilemişti. Çünkü Yahudilerin tarihi de Allah'ın onlara yardımlarıyla doluydu. Yahudi tarihi kadim din, Yahudilik peygamberlerinin, Yahudi toplumunun, Hazreti Musa'nın ve diğer peygamberlerin nasıl Allah tarafından korunduğu, nasıl bu toplumlara yardımlar yapılarak güçlendirildiği Yahudi tarihinde yazılıyordu. Enfal Suresinin ayetleri geldiği zaman Yahudiler de etkilendi. Zaten önlerinde bir gerçek vardı. 300 kişilik Medineli, Bedir'de, 9 kişilik Mekkeli'yi ne yapmıştı? gelmişti. Ve ayetler, melekler ordusuyla yardım edildiğini söylüyordu. Böyle bir durumda hem bu savaşın sonucundan etkilenen, hem de Yahudi tarihinden gelen bilgilerle örtüşen melekler ordusu yardımı Yahudileri etkiliyor. Bu nedenle peygambere karşı gelmek istememişlerdi. Onun için gelen bu tür düşünceleri, teklifleri asla kabul etmedikleri varsayımını ortaya çıkarmak gerekiyordu. Çünkü o tarihlerde daha sonra Yahudiler kazık atmaya başladı ama Bedir'le Uhud arasında böyle bir olayın Mekkelilerle Yahudiler arasında bir anlaşmadan söz eden tarihi bilgiler çok fazla yok, rastlanmıyor. Nedeninde bu olsa gerek. Müslümanlar Mekke'nin saldırısına karşılık ordu hazırlamaya başladılar. Sadece Mekke hazırlamıyor. Madem ki Mekke saldıracak Müslümanlar da, kendi ordusunu hazırlamaya başladı. Mekke lideri Ebu Sufyan'ın karısı Hint, babasını öldüren peygamberin amcası Hamza'yı öldürmek için mızrağını çok iyi kullanan vahşi görevlerdi. Vahşinin savaşta tek görevi vardı. Hamza'yı öldürmek. Bedir savaşının ardından Mekke kinle, intikamla savaşa hazırlanan görüntüyü verirken, Medine Allah'a tevekkül içinde takva ile güçlenecek orduyu çoktan hazırlamıştı. Üstelik Bedir savaşının ardından gelen en faz sırasındaki ayetler Bedir savaşının galibiyetiyle moralleri yükselmiş Müslümanların morallerini iyice yükseltmiştir. Arabistan halkı Mekke-Medine arasındaki yapılacak yeni savaşı beklemeye başladı. Sanki bu savaş Bedir savaşının rövanşı olacaktır. Sanki Arap halkının çoğu savaşın sonucuna göre Mekke ile Medine arasında tercih yapacaktı. Mekkeler ise Medine ile yapacakları savaşta Bedir'de kaybolan onurlarını kurtaracaklardır. Dolayısıyla Bedir Savaşı'ndan sonra yapılan Uğuz Savaşı bir bakıma Mekkelilerin onur savaşı olacaktır. Evet arkadaşlar bugünkü sunum burada bugün sonlanmış oldu. Önümüzdeki hafta Bedir Savaşı'nın ardından gelen hükümleri konumuz yapacağız. Böylece Bedir Savaşı'nın arkasından gelen Bedir Savaşı arkasız sonuçları kapatmış olacağız. Önümüzdeki hafta Bedir Savaşı'nın arkasından hangi hükümler geldi, onlarla ilgili bir sunum hazırlayacağız inşallah. Ve ondan sonra Uhud Savaşı'na doğru gideceğiz. Bugün beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.